1117, numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in, Allah'ın Rum-Fars savaşlarına dair vaatlarına kesin kesin inanması, evet, Elif, Lam, Mim, Rumlar, Arap Yarımadası'na, en yakın bir yerde, İranlıların karşısında, mağlup oldular, halbuki onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde, 3 ile 9 yıl arasında, Allah'ın yardımıyla kesinlikle galip geleceklerdir, emir bundan önce de bundan sonra da Allah'a aittir, işte, Rumların galip geleceği, o gün müminler sevinecek lerdir Rum 30.1 ila 4 mealindeki ayeti kerimeler nazil olduğu sıralarda Rumlar İranlılar karşısında yenilgiye uğramıştı Halbuki Müslümanlar, ehli kitap oldukları için Rumların galip gelmelerini istiyorlardı. Daha sonra Allah Teala, Allah dilediğine yardım edecektir. Odur her şeye galip ve esirgeyici olan, Rum, 30.5 ayeti kerimesini indirdi. Kureyşlilere gelince onlar da İranlıların galip gelmesini istiyorlardı. Çünkü İranlılar da kendileri gibi ehli kitaptan değildiler ve öldükten sonra dirilmeye, haşre, inanmıyorlardı. Bu ayeti kerimeler indiğinde Hz. Ebu Bekir bunları Mekke Ebu çeşitli yerlerinde okudu, bunun üzerine Kureyşlilerden bazıları ona, Ey Ebu Bekir, sizin arkadaşınız, Hazreti Peygamber, Rumların 3 ila 9 sene arasında İranlılara galip geleceğini iddia ediyor, seninle bu hususta bahse girişelim mi, dediler, o da kabul etti, bu olay henüz bahsin haram kılınmadığı bir zamanda geçiyordu, Kureyşliler Hazreti Ebubekire Bekir'e, sen bu, bit, kelimesini, 3 ile 9 sene arasında, şeklinde manalandırıyorsun, gel bir sayı üzerinde anlaşalım, Böyle. Önce bir sayı tamam olduğunda ya sen ya da biz kazanmış olalım, dediler, böylece aralarında bu sayıyı 6 yıl olarak belirlediler, fakat 6 yıl geçtiği halde Rumlar galip gelememişlerdi, bu yüzden de müşrikler bahsi kazanmış olarak anlaştıkları malı Hazreti Ebu Bekir'den aldılar, ertesi sene, yani 7. sene, Rumlar, İranlıları yenilgiye uğrattığında Müslümanlar onların 6 sene içinde galip geleceğini söylemiş olan Hz. Ebu Bekir'i ayıpladılar, o da, ne bileyim, Allah Teala, bir, Kullanıyordu, buyurdu. Rumların galip gelmesi hadisesinden sonra birçok müşrik gelip Müslüman oldu.